Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecmain Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar Nur suresinin 45. ayet gelmesindeyiz. Ee, geçen hafta tam o bölümün e, işte sonlarına doğru e, geldik ve o 45. ayet kelime de kaldık e, Elmallah Hamdi Yazır merhum bu bölümü çok kısa tefsir etmiş hatta tefsir etmemiş de diyebiliriz yani mealine birkaç cümle eklemiş ve sonra diğer bölümlere geçmiş e, 45. ayet-i kerime şöyle Bismillahirrahmanirrahim Vallahu e, halaka kulle dâbetin min ma. A. Allah e, elmalının mealiyle okuyorum her hayvanı bir sudan yarattı feminhum Men yemşiyi alabatını. Onların bir kısmı karnu üzerinde yürür. Ee, Öyleyken, kimisi karnu üstünde yürüyor demiş. Ve minhum men yemşiyi alaricleyin. Kimisi iki ayak üzerinde yürüyor. Ve minhum men yemşiyi alarba. Kimisi de 4 ayak üzerinde yürüyor. Yahlu kullahu ma'yesha. Allah ne dilerse yaratır. İnallahu alakulli şey inkadir. Allah her şeye kadir. Çok kadir ve son ayet kerime 46. ayet kerime ile bu bölümü yani her bir konudan bahseden müstakil bölümler halinde yapıyor tefsirini. <gülüyor> Laqad enzelna ayaten beyinat Kasem olsun ki cidden beyan edici ayetler indirdik. Vallahu yehtidi yaşa yesaa ila sıratim müstakim. Allah uh, kimi dilerse Allah doğru bir caddeye hidayet eder demiş Elmalı Hamdi Yazır. Merhum. Şimdi arkadaşlar geçen hafta burada kısaca çok kısaca temas etmiştik canlı olan her şeyin sudan yaratıldığına dair bu ayet-i kerimenin bir benzeri de Enbiya suresinde geçiyor. 33. ayet olması lazım tekrar bakayım ve oradan da size okuyayım efendim. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Evet. 30. ayet şöyle başlıyor arkadaşlar. O küfredenler bilmezler mi ki gökler ve yer yapışıkken biz ayırdık onları ve bütün canlıları sudan meydana getirdik. Hala inanmıyorlar mı? Enbiya suresi 30. ayet-i kerimede de benzer bir ifade. Yine bütün hayat sahibi varlıkların sudan yaratıldığına dair açık bir ifade var. Şimdi arkadaşlar haddimizi aşmadan hemen çok kısa burada günümüzdeki büyük tartışmaya aslında sadece günümüzde değil çok uzun yıllar devam eden büyük tartışmaya bir telmihte bulunup bir iki de kaynağın söylediklerine işaret ederek geçelim. Her şeyin sudan yaratılmış olması bize hayatın tek bir nesneden başlayıp gelişerek, e, ve bütün canlıların işte bu e, adına bugün evrim denen tekamül nazariyesi diye geçiyor klasik kaynaklarımızda. Efendim bir e, halden hale, tavırdan tavıra geçirilmesi suretiyle e, bugünkü şeklini, bugünkü kompleks karmaşık şeklini aldığını söyleyen e, nazariye İslam'da hiç de yeni değil arkadaşlar. E, İbni Haldun, İbn Miskeveyh, İbni Sina, efendim İbn Arabi, gibi ise hem İslam düşünürlerinden hem e, alimlerinden sufilerden e, bu Tekamül nazariyesini bu, bu ve benzeri ayetleri delil göstererek çok eski çağlardan beri e, savunan İslam alimleri var Daha doğrusu savunan demeyelim e, bunun böyle de anlaşılabileceğini söyleyen İslam alimleri var Hatta bu e, Hıristiyan dünyada bu evrim teorisi ilk ortaya atıldığında işte siz Müslümanların bu teorisini mi kabul ediyorsunuz diye kilise tarafından çok şiddetli tepkilerle karşılaşmışlar. Dediğim gibi bu benim haddim olmayan bir konu çünkü müsbet bilimlerle çok yakından alakadar. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadelerin genel olarak tefsirlerde ben ulaşabildiğim ilmin altında bulunan yani tefsirlere bir baktım kimisi burayı böyle geçiştirmiş. Kimisi de şu şekilde yorumlamış, işte bütün hayat sahibi olan her şeyi biz sudan yarattık demek, bir, hayatın ta en başta sular suda başladığını ifade eder diyorlar. İkincisi de canlı olan her şeyin yapısında, doğasında suyun esas madde olduğunu ifade eder diyorlar. Her iki halde de bu Kur'an'ın mucizelerinden birisidir arkadaşlar. Niye? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani bunu, Hicaz bölgesinde hiç eğitim almamış, kendi halinde bir tüccar olarak tabii ki çok ahlaklı, çok erdemli ama bir ilmi bir iddiası olmayan bir insan olarak yaşarken sonra işte kendiliğinden haşa tırnak içerisine söylüyorum bunu iddia etmesinin imkansızlığını hepimiz tahmin ederiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in manen muciz olan hususlarından bir tanesidir. Yani nazil oluşundan asırlarca sonra dünyanın gündemine oturacak bir tartışma hakkında Kur'an-ı Kerim'de böyle telmihlerin bulunması onun aslında manisidir. Manevi icazını gösterir. Çünkü Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz iki açıdan mucizdir. Yani muarızlarını e, aciz bırakmıştır kendisine benzer bir metin ortaya koymaktan. Biri lisan açısından, edebi açıdan mucizdir. E, diğeri de manevi yani mana itibariyle mucizdir. Kur'an-ı Kerim'in manaları. Asırlar geçtikçe, efendim ilim ilerledikçe, insanlığın bilgisi, tecrübesi ilerledikçe Kur'an-ı Kerim'deki manalar yeni yeni keşfedilmeye başlanacak ve oradan her asrın insanına bu kitabın Allah'ın kelamı olduğuna dair yepyeni mucizeler kendisini gösterecektir. Yani zaman geçtikçe Kur'an'ın mucizeleri de artacaktır. Bunu klasik tefsir usulü kaynaklarımızda da Kur'an'ın muciz oluşunu yani icazını iki başlık altında incelediklerini ve yaptıkları açıklamanın bu olduğunu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bana da bir iki mesaj geldi. Geçen hafta buna kısaca temas ettiğim için işte hocam siz ne demek istiyorsunuz evrime mi inanacağız falan gibi. Arkadaşlar adı üzerinde o bir teoridir. Bir. İkincisi biz müspet bilimlerde herhangi bir behresi olmayan insanların ee, arkadaşlar bir e, teori de olsa bir şeye karşı çıkabilmesi için, onun e, çıkabilmemiz için, onun Kur'anla ve dini kaynaklarla açıkça çatışması gerekir. E, dolayısıyla e, ben benim yaklaşımım şudur. E, hoşunuza gitmeyebilir, bir kısımlarınız işte bu gibi e, meseleleri e, kendisince şey kabul ederek delil kabul ederek e, bazı ithamlarda bulunabilir veyahut da efendim, e, terk edebilir. E, o da tabii e, herkesin kendi e, kararıdır, onlara saygı duyuyorum. Yalnız benim bu konuya, yani bu e, yaratılışla ilgili teoriler kısmına, çünkü yaratılış teorileri Sonuçta adı üzerinde birer teoridirler. Ama teori demek yani bomboş, işte hava atıyor bunlar, atmasyon demek de değildir. Eğer bilimsel bir e, izahı, bir açıklaması, e, tutarlı bir açıklaması varsa. Benim bu konudaki bu yaratılış teorilerine yaklaşımım şudur e, kişisel olarak. Herhangi bir şekilde Allah Teala bizi var etmiş olabilir arkadaşlar. Bu e, bizim yaratılış şeklimiz bir yaratıcın, yaratılış şeklimizi çözmemiz. Yani diyelim ki öyle bir aşamaya geldi ki insanlık, insanın nasıl yaratıldığını aşama, aşama, aşama anladı. Yani ilk günden itibaren. Yani ilk insan nasıl ortaya çıktı? Bunun bütün aşamalarını bilim anladı ve izah etti diyelim. Herhangi bir teoriyle izah etti bize. Bu teori, bu yaratılışın ilahi Dokunuş olmaksızın yapıldığını göstermez. Ben buranın üzerinde ısrarla duruyorum. Yani herhangi bir bilimsel açıklama, insanın varoluşuyla ilgili herhangi bir açıklama, o varoluşta yani diyelim ki işte en karşı çıkacağımız, işte insan maymundan geldi teorisi. Peki yani biz şunu sorarız, peki bir dönemde, Maymunun insana dönüşmesi tabii bu bir dönem dediğimiz milyonlarca yıllık bir aralık oluyor. Bu dönemde insan maymunun insana dönüşmesini kim ira, kim diledi? Kim karar verdi buna? Yani bu çok basit bir soru gibi gelebilir. Tabii ki biyoloji okuyanlar için e, işin aslını bilenler için efendim yani çok avami gelebilir kulağına. Ama biz e, inanan insanlar. Herhangi bir yaratılışla ilgili bir açıklamanın bir yaratıcının var olmadığını gösterdiğini kabul etmiyoruz. Anlatabildim mi burayı acaba arkadaşlar? Yani siz işte depremlerin nasıl meydana geldiğini A'dan Z'ye kadar biliyor olabilirsiniz. Bu depremleri var eden bir yaratıcının olmadığı anlamına gelmez. Yani bir şeyi var eden nasıl diyeyim, bir şeyi ortaya çıkaran mekanizmayı çözmüş olmamız, o mekanizmayı birisinin kurmadığı anlamına gelmez. Anlatabildim mi arkadaşlar? Asıl olan burasıdır. Onun için bilginiz olmadan teorilerle savaşıp, efendim böyle o savaş sırasında da hani tırnak içinde söylüyorum tabii, komik durumlara düşmemek için arkadaşlar, siz sadece şuna, şunu sorun, peki bunu kim diledi? Sizce bunu kim diledir? Yani bu kendi kendine olmuş olabilir mi? Bu kadar mükemmel bir sistem. Yani sürekli halden hale geçen, sürekli ve bir ömür, bir canlının ömründe gözlemlenemeyecek kadar yavaş yavaş ve bütün canlıları ilgilendiren bir kompleks bir değişim ve dönüşüm var, bir tekamül var o iddiaya göre. Böyle bir tekamül var ve bu süre içerisinde hiçbir aksama olmuyor. Yani istenmeyen bir tür ortaya çıkmıyor. İstenmeyen bir sonuç ya bunu da nasıl düşünemedik en başta. Bak bu işte tekamül böyle sonuçlandı tüh şimdi başa nasıl alacağız haşa yani. Demiyor bu sistemi var eden. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani 30 yıl önce de ben bunu söylüyordum. Bizim camiamızda bu konu hiç tartışılmıyorken. Aziz Mahmut Hüdayi'de yaptığım e, vaazlarda Elmalılı tefsirini o zaman da okumuştum. E, cemaate ve aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Yani siz teorilere takılmayın. E, önemli olan... Herhangi sizin önünüze getirilen, herhangi bir teoride peki bunu kim diledi? Yani bu kendi kendine olabilir mi bu kadar mükemmel bir işleyiş? Bu kadar kusursuz, hep adı üzerinde tekamül. Yani hep daha, her canlının daha kendisi için optimum, mükemmelliğe doğru cereyan eden o akış kendi kendine olabilir mi? Ve hiçbir kontrol dışı bir e, sorun çıkmıyor. Yani kontrol dışı bir yaşam bir tarzı veya bir ee, sıra dışı bir ya tüh bu da hesapta yoktu diyeceğimiz bir olağanüstü halin görülmediği, hep her şeyin daha iyiye, daha mükemmele doğru seyrettiği ve biyolojik çeşitliliğin birbirini destekleyecek şekilde yani işte lavralardan tutun da yani e, kutup ayılarına varıncaya kadar, gezegenlere varıncaya kadar bütün bu çeşitliliğin birbirinin canlılığını devam ettirecek şekilde, birbirine katkıda bulunacak şekilde kompleks bir ilişkiler ağı yani son sonsuz ilişkiler ağı içerisinde e, hiçbiri ötekinin haddini e, şey yapmadan, aşma, e, sınırlarını aşmadan, varlığını tehdit etmeden nasıl devam ediyor mesela? Bunu kim ayarlıyor? Biz ilahiyatçılar, biz e, yani din e, adına bir açıklama yapacak olanlar, dindarlar öyle diyelim, e, işin burasına odaklanıyoruz. Çünkü arkadaşlar, bütün o e, teorilerin, Bizim hayatımızda bir anlamı yok. Eğer onu bu kendi kendine oldu ve bu bir yaratıcının olmadığını gösterir demiyorsa birisi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bir teoriden ibarettir. Yani bugün kainatın nasıl bu hale geldiğini açıklayan teorilerden bir tanesidir. Tamam sen süreci açıkladın. Peki bu süreci kim var etti? İlk hareketi kim başlattı? Bunu böyle devam edecek şekilde canlıların o ilk ee, dönüşümünü, Efendim kim planladı bizim için önemli olan budur ve biz kime karşı sorumluyuz ee, sorumlu olduğumuz bir şey var mı bir var yani ahiret var mı yaratıcı var mı sizin teorinizde Anlatabildim mi? Mesele bu, budur arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu yeni bir şey değildir. İşte e, arzu edenler arkadaşlar İslam'da evrimci yaratılış teorisi diye Mehmet Bayraktar Hoca'nın bir kitabı var ona bakabilirler. E, ve o kadar bir kitap okumama gerek yok bu konuda daha kısa bir şey söyleyin diyenler de İslam antiklopedisinden e, tekamül nazariyesi maddesine bakabilirler. Şimdi bu canlıların sudan yaratılmasıyla ilgili evdeki tefsirlere bakarken pek çoğu dediğim gibi geçiştirmiş, geçiştirmiş demeyelim yani bir şey söylememiş, o konuda bir şey söylememiş. Seyyid Kutub'un tefsirinde Fizilal Kur'an'da biraz daha e, üzerinde durulmuş ve tam benim e, sevdiğim ve söylemek istediğim şekilde muhtemelen arkadaşlar biz de bu düşünce yapımızı işte bu eserleri çok gençken okumuş olmamıza muhtemelen bo borçluyuz. Çünkü e, hiçbir insan durup dururken kendi kendine bunları e, zihnindeki düşünceleri birdenbire geliştirmez. Yani hiç yoktan bir şey başlamaz. Muhakkak üzerine bas, yükselmek için yani ilerleyebilmek için istifade. ...ifade ettiğimiz metinler var ve bu metinler çok... Iı genç yaşlarda okunduğunda hayatınızın ondan sonraki döneminde kullanacağınız bütün düşüncelerinizi o metinleri de işin içine katacak şekilde geliştiriyorsunuz. O yüzden hepsine minnet borçluyuz. Dediğim gibi işte bugün lise çağları sayılacak yaşlarda fiziler Kur'an'ı okumuş idik Allah'a çok şükür. Şimdi tekrar dönüp baktığımızda bakın bu ayetle ilgili Nur suresinin 45. ayet-i kerimesi bizim okuduğumuz ayetle ilgili rahmetli Seyyid Kutup ki hani Seyyid Kutub'un durduğu yerde hepinizin malumudur yani tevhid konusunda şirkin iptali konusunda ne kadar hassastır e, hatta efendim o kadar ileriye gider bu konuda ve bazı e, İslam dünyası içerisinde geleneğe dönüşmüş bazı uygulamaların da e, şirk olduğunu söyler yani çok il, e, ileri bir şeydedir e, bu konularda bizden çok daha ateşlidir yani kalemi Şöyle diyor merhum bu ayetin tefsirinde, Kur'an-ı Kerim'in böyle sade, böyle açık olarak anlattığı bu büyük gerçek, gerçekten de her canlının sudan yaratıldığını gözler önüne seriyor. Bunlarla, bununla bütün canlıların oluşumunu ve temelini sağlayan ana maddenin su olduğu kastedilmiş olabilir. İfadelere dikkat edin. Veya çağdaş ilmin ispat etmeye çalıştığı gibi, yeryüzünde hayatın denizlerden neşet ettiğini ve esas itibariyle sudan çıktığını kastetmiş olabilir. İşte iki anlama geliyor dedik ayet-i kerime. Bu ikisini söylüyor. Bilahere hayat bölümlere ayrılmış, türler ortaya çıkmış, cinsler meydana gelmiş olabilir. Fakat biz bu tefsirdeki metodumuza uygun olarak, şimdi bakın bilimsel konularda tefsirin yaklaşımının ne olması gerektiğini söylüyor ki bu çok mutedil bir bakış açısıdır. Kur'an'ın ortaya koyduğu değişmez gerçekleri ilmin kabul ettiği değişebilir veya en azından tadilata uğrayabilir nazariyelere bağlamak istemiyoruz. Bunu hep söylüyoruz. İlmi tefsirin en büyük zaafı burasıdır arkadaşlar. İlmi tefsir çok hoşumuza gider. Bilhassa gençlerin ve henüz inancı tam yerleşmemiş olan yetişkinlerin, kalbinde tam inanç kök salmamış olanların çok hoşuna gider ilmi tepsir. Bakın gördünüz mü Kur'an'da bu da varmış falan demek hoşumuza gider. Fakat yarın, o ilmi, yani 50 yıl sonra yarın dediğim, diyelim 50 yıl sonra veya ne bileyim 200 yıl sonra o sizin yaptığınız ve kitabınızı aldığınız bir müfessirin yani kitabını aldığı o açıklama iptal edilirse, o açıklamanın geçersizliği belli olursa o zaman sizin yaptığınız tefsir ve bağladığınız ayetin durumu ne olacak? Dolayısıyla ilmi tefsirde hep dikkat edilmesi gereken şey ilmi açıklamaların yalanlanabilir, efendim değiştirilebilir olduğunu unutmamak ve böylesine zayıf bir e, hakikat parçası diyelim ilmi gerçeklik için böylesine zayıf bir hakikat parçası üzerine değişmez ayetleri onun üzerine bina etmemek yani böyle yapmalıyız, yöntemimiz bu olmalıdır ve evet çok hoşumuza gider. Çoluk çocuğumuza bunu söylemek. Bak yavrum işte Kur'an'ın hak kitabı olduğunu gör, e, buradan anla bak. İşte NASA bir açıklama yapmış. Gördün mü şu ayette de zaten aynı şey söyleniyor. Dediğimizde ama yine de bu NASA bu açıklamasını 5 yıl sonra 10 yıl sonra değiştirebilir. E, o zaman o ayet ne olacak? Dolayısıyla bu bunu e, bunu kastediyor olabilir. Sadece bu bir ihtimaldir. Bunun altını çizerek kesinlikle o ayeti o hak, e, ilmi araştırma sonucuna bağlamadan yapmamız gerekir. Şimdi diyor ki e, bu nazariyelere bağlamak istemiyoruz. Kur'an'ın koyduğu ortaya koyduğu hakikatleri ve bunun ötesinde hiçbir şeye işaret etmiyoruz. Yani şu teori bu ayete göre doğrudur veya bu ayet o teoriye göre doğrudur demiyoruz. Bu gerçeğe göre Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Binaenaleyh diyor bütün canlıların Aslı birdir. Sonra bu bir asıldan yaratılan canlılar görüldüğü gibi çeşitli şekiller alır. Bir kısmı sürüngenler takımıdır ki karnı üzerine sürerek, sürünerek yürür. Bir kısmı ise iki ayaklıdır. İnsan gibi, kuş gibi ayağı üzerinde yürür veya uçar. Bir kısmı dört ayaklıdır. Bütün bunlar tesadüfen veya kendiliğinden olmuş değildir. Allah'ın bir kanununa ve meşiyetine binaen meydana gelmiştir. Allah dilediğini yaratır. ''Hiçbir şekil veya hiçbir heyetle kayıtlı, sınırlı değildir.'' Yani şu şablona uymak zorunda Allah, haşa diyemeyiz yani. Dilediği gibi yapar. ''Kainata hükmeden kanunlarını ve prensiplerini engin iradesinin gereğine uygun olarak koymuştur.'' ''Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir.'' ''Canlıları bu görülen şekillerden, türlerden, hacimlerden, esaslardan, biçimlerden, renklerden ve hallerden farklı bir şekilde var edebilir.'' Ama hepsi bir tek esastan çıkmıştır ve bir iradenin varlığını ifade eder. Yani onları yokluktan varlığa çıkaran veyahut da varlığının da bu şekilde olmasını dileyen bir iradeye e, işaret eder bütün canlılar. Tesadüf ve kendiliğinden olma fikrini siler atar. Yoksa hangi tesadüftür bunca düzenli bir kainatı meydana getirebilir? Veya hangi tesadüftür bunca planlı bir ölçüyü koyabilen? Bütün bunlar her şeye suretini veren ve sonra onu doğru yola götüren aziz ve hakim olan Allah'ın eseridir diyor Seyyid Kutup ve bu çerçevede bu ayeti bu çerçevede tefsir eden bütün müfessirlerin de yaklaşımının böyle olduğunu söyleyebiliriz. Enbiya suresindeki o sudan yaratılma ifadesi. Yani 30. ayette yaşayan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı demişti. Onun da açıklaması sadedinde Muhammed Esed'in yaptığı bir açıklama var tefsiri mealinde. Diyor ki Allah yaşayan her canlıyı sudan yarattığı ifadesi bugünün bilim dünyasının evrensel olarak kabul ettiği bir gerçeği son derece özlü bir biçimde dile getirmektedir. Bu Kur'an'i ifade üç boyutlu bir anlam ortaya koymaktadır. Bir, su ve özellikle deniz... Tüm canlı türlerinin ilk örneğinin, prototipinin ortaya çıktığı ortamdır. 2- Var olan ya da tasarlanabilen tüm sıvılar içinde yalnızca su hayatın ortaya çıkıp tekamül etmesi için uygun ve gerekli özelliklere sahiptir. 3- Hayvansal ya da bitkisel canlı her hücrenin fiziksel temelini oluşturan ve içinde hayat olgusunun belirley belirebileceği yegane madde ortamı olan protoplazma büyük ölçüde sudan ibarettir ve bütünüyle suya dayanmaktadır. Evrenin başlangıçtaki fiziksel birliğine işaret eden önceki ifadeyle canlı alemin elementler birliğini ifade eden bu e, işaret eden bu ifadenin birlikte ele alınması tüm yaratılış olgusunun dayandığı tek bir planın tek ve tutarlı bir yaratma eyleminin ve buna bağlı olarak da tek bir yaratıcının varlığına götürmektedir. Allah'ın birliğine ve yarattığı alemin bu anlamdaki insicamına ilişkin vurgu ileriki ayetlerde yeniden tekrar dile getirilmektedir diyor. Bu da Muhammed Esed'in açıklaması. Anlaşılmıştır inşallah arkadaşlar. Biz herhangi bir teoriye Kur'an'ın iddialarına, Kur'an'daki ifadelere açıkça karşı çıkmadıkça biz bir bilimsel bir izahı olan bir teoriye de karşı çıkmıyoruz. Sadece bu teorinin bir yaratıcının olmadığı anlamına gelmediğini vurgulamamız gerekiyor. Şunu düşünün arkadaşlar bu kadar kalabalıkların huzurunda hiç anlatmamıştım bu konuyu. Şöyle düşünün, acizane kanaatim yani inşallah yanılmıyorumdur. Siz işte e, Müslüman olsun olmasın dünyadaki herhangi bir insanın arkadaşlar evrim teorisine inanmasının zorunlu sonucu olarak Tanrı'yı yok saymasını mı e, tercih edersiniz? Yoksa evrim teorisine inanmakla birlikte bütün bu sistemin bu şekilde e, ortaya çıkmasını dilemiş olan bir yaratıcı iradeyi de kabul etmesini mi dilersiniz? Anlatabildim mi? Yani buradaki oyuna gelmeyin. Herhangi bir sürecin yani insan doğası olabilir bu, dediğim gibi depremler olabilir, işte uzaydaki düzen olabilir, kainattaki herhangi bir varlıkla ilgili yani biyolojik, astronomik, efendim jeolojik herhangi bir sürecin arkadaşlar izah edilebiliyor olması onun gördünüz mü bakın bunun nasıl olduğunu anladık demek ki tanrı yokmuş sonucunun çıkarılamayacağına bizim vurgu yapmamız gerekir. Çünkü bu teoriler biri bitecek biri başlayacak arkadaşlar ve olmalı da yani insan zihni çünkü araştırıyor işte ilerlemeye çalışıyor bilimin vardığı sonuçların tanrısızlığa malzeme üretmesine biz izin vermemeliyiz. Anlatabildim mi burayı İnşallah. İnşallah. Bilimi biz ürettiğimizde arkadaşlar ama hakiki anlamda yani böyle şey şaklabanlık anlamında değil hakiki anlamda bilimi biz ürettiğimizde tarihte olduğu gibi ben bunun imkansız olduğunu düşünmüyorum bilimi biz ürettiğimiz zaman bunun inançla nasıl bağının kurulabileceğini de görmüş olacağız. Yani size çocuğunuz gelip işte anne bize açıkladılar okulda işte biz şöyle meydana gelmişiz, insan şöyle olmuş tamam yani diyelim ki öyle oldu tamam dediğim şu anlamda yani diyelim ki senin dediğin gibi bu ne anlama gelir? Allah'ın yokluğunu gösterir mi? Haşa arkadaşlar. Bir yaratıcının olmadığını yani gösterir mi bu? Tam tersine ee, bu kadar eğer böyle bir dönüşüm varsa gerçekten yani milyonlarca yıl içerisinde bu kadar sistemli bunun hiç aksamadan bu kadar sistemli bir şekilde olması bunu var eden bunu dileyen birinin varlığını gösterir ve bizim ona karşı sorumlu olduğumuz gerçeğini yani dinin bize söylediği uhrevi sorumluluğu da pekiştirir aslında. Hani biz bu e, nokta üzerinde duruyoruz şahsen ben konuya böyle bakıyorum ama elmalı hamdi hazır bunu, bu tartışmanın herhangi bir yerinde yer almamış bu konuda bir şey söylemiyor arkadaşlar. Tefsirinin başka yerlerinde benim söylediğim bu yaklaşıma Elmalı'nın da telmikleri var. Fakat ben onları şimdi arayıp bulamadım doğrusu isterseniz sizin için. inşallah bir gün karşımıza çıkar. Onu da huzurlarınızda dile getiririz. Efendim geldik 47. Ayet-i Kerime'ye. Ee, bu bölümde 47'den 54. ayet-i kerimeye kadar münafıkların içinde bulunduğu bir e, sosyal durumdan yani onları deşifre eden bir davranış şekillerinden söz ediyor. Bu hiç demode değil arkadaşlar, hiç tarihte kalmış bir olay değil. Hepimizin etrafında buna benzer. E, gözlemleyebildiğimiz bazen Allah korusun yani kendi içimizde bile böyle bir eğilim böyle bir istek e, görebiliriz e, söyleyeceğim şimdi yere gelince Cenab-ı Hak bizi bu, bunun münafıklık olduğu konusunda ilkaz ediyor ve ne amen billahi ve bir rasuli ve ata'na onlar öyle kimseler ki Allah'a iman ettik peygambere iman ettik ve itaat ettik ve ata'na derler. Fümme yetevella fariqu minhum min ba'd zalik. Sonra bunun arkasından yan çizerler. Yetevella dönerler, yan çizerler ve ma'ula ike bil mu'minin. Onlar mümin değillerdir. Yani iman arkadaşlar, elman, elmanın şimdi okuyorum size açıklaması da, iman laftan ibaret değildir. Şimdi niçin dönerler? Ne zaman dönerler? Birazdan açıklanacak. Ee, yani siz şimdi Allah'a iman ediyorum, peygambere iman ediyorum ve Allah'a ve Resulüne itaat ediyorum dediğiniz zaman arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor, o inancınız imtihandan geçirilir. En bariz geldiği yer bunun Ankebut Suresinin ikinci ayet kelimesidir. Efendim suyumuzu da alalım. Rabbimiz orada buyuruyor ki: "Ehersi ben nazu en yutraku, en yaqulu, amen na ve humla yuftenun. İnsanlar iman ettik dedikleri zaman bırakılı vereceklerini ve hiç imtihan geçirmeyi yuftenun <gülüyor> arkadaşlar bakın fitne kelimesi aynı kökten yani o imanlarının bir takım belalara muhatap olarak gerçekten iman edip etmedikleri ortaya çıkmak üzere denenmeyeceğini mi zannediyorlar diyor. Ankebud suresinde. Şimdi burada da e, imanın laftan ibareti olmadığına dair açıklıyor e, Elmalallah diyor. Müsaadenizle bir duyumsu için. Yalnız dilden Allah'a ve Resulüne iman ettim demekle hakikaten mümin Müslüman olunu vermez. Onunla beraber samimi kalpten inanmalı ve sadakatle sebat etmeli ve asar fiiliyesiyle ispat ve teyit etmelidir. Yani e, imanı kalbine indirmesi lazım, sadece zihinsel bir kabulden ibaret kalmaması lazım, kalbine indirmesi lazım, onu orada bakımını yapması lazım. Bununla ilgili ayet-i kerimeler de var. Ve zeyyenehu fî kulubikum. İmanınızı kalplerinizde süsledi. Allah Teala der. Yani imanı sağlamlaştırır bazılarında. İşte bunu yapması lazım insanın. Sadakatle sebat etmesi lazım. Yani imanınızın sizi zor durumda bıraktığı alanlar olacaktır, yerler olacaktır. Hangi bakımdan zor durumda? Yani menfaatinizle çelişebilir, sosyal duruşunu yani sosyal açıdan sizi zor durumda bırakabilir inancınız. İşte bu bunlar sizin imanınızda sebat edip etmediğinizi ortaya koyar ve ve bu imtihanlar arkadaşlar biz şuranın altını çizelim. Bu imtihanlar aynı zamanda imanınızı sağlamlaştırma fırsatlarıdır. Yani her imtihanı geçtiğinizde inancınız biraz daha köksalar, Biraz daha derinleşir. Ee, yani şöyle düşünün işte bir fideyi ektiniz onun ağaç olması için değil mi? Sonbahar geçecek, kış geçecek, bir dahaki yaz gelecek ve o ölmeyecek yani. Kök salmaya devam edecek. Mevsim şartları rüzgarlar, yağmurlar, karlar yağacak. Ee, o bütün onları aştığında artık o toprakla... Bağını tam olarak kurmuş, derinlere kök salmış ve besinini oradan alıp iyice hayata tutunmuş demektir. Bunun gibi düşünün. Ee, efendim ne olacak? İşte sadakatle sebat edecek ve asarı fiiliyesiyle ispat ve teyit eylemelidir. Yani davranışlarında imanının eseri görülmelidir ispat edilmelidir diyeceksiniz ki kime ispat ediyoruz niye görülsün benim imanım hani iman kalpte kalsa bugün e, savunulan bir e, inanma biçimi bu Arkadaşlar daha hani şey olmaz mı? Daha erdemli olmaz mı? Parayla imanın kimde olduğu belli değil. Hani sözü de bunu destekliyor diyebilirsiniz. Benim burada anladığım arkadaşlar şu. Görünmesinden kasıt. Yani ben müminim, ben Müslümanım diye birilerinin gözüne sokmak, devamlı devamlı bu etiketi böyle öne çıkarmak, vurgulamak kastedilmiyor buradan. Burada kastedilen arkadaşlar e, sağlıklı bir insanda kalp ile, düşünceler ile davranışlar arasındaki uyuma işaret ediliyor bakın biz bunun arkadaşlar bunun ters olması münafıklık demek biz bunun belasını yaşadık ve hala daha yaşıyoruz arkadaşlar kendini olduğundan farklı biçimde göstermenin İşte ona çeşitli isimler verdiler biliyorsunuz yani yeri geldi işte Müslüman değilmiş gibi davran, yeri geldiğinde şunu da yap, yeri geldiğinde bunu da yap, hiç kimse senin Müslüman olduğunu anlamasın şeklinde bütün herkesi bu şekilde böyle ajan gibi eğittiler ve ortaya nasıl bir sonuç çıktığını, Müslümanların başına ne büyük oradan belalar açıldığını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Onun için sağlıklı bir insanda duygularıyla, düşünceleriyle, davranışları arasında uyum vardır. Bunu unutmayın. Bu çocuk eğitiminizde de çok lazım. Sosyal hayatınızda da çok lazım. Aile ilişkilerinizde de. Her konu arkadaşlar dönüp dolaşıp buraya gelebilir biliyor musunuz? Bununla bir ilgisi vardır. Yaşadığınız her sosyal sıkıntının. Yani mesela işte çocuğuna sevgisini gösterememek. Anne babasına veya eşine, arkadaşına sevgisini gösterememek. Ya sen benim böyle davrandığıma bakma. Ben aslında seni çok severim. Nasıl yani? Yani beni zor durumda bırakıyorsun, beni sırtımdan bıçaklıyorsun, işte ne bileyim arkamdan konuşuyorsun, işte bir takım e, tuzaklar hatta kuruyorsun ama sonra da beni çok sevdiğini söylüyorsun. Hani bu sevgiyle bağdaşan bir şey değil ki. Bu şu demek değil yani bende hiç kimse kabahat bulmasın, beni seviyorsa hiç kimse benim eksiğimi söylemesin değil. Çünkü sen arkamdan iş çeviriyorsun. Bu sevdiğini göstermez ki tam tersine sevmediğini e, gösterir. Hatta rahatsız olduğunu gösterir. Onun için mesela bazı düşünürler, insanların ne söylediğine değil, ne yaptığına bakın derler. İlişkilerinizi ayarlarken ne söylediğine değil ne yaptığına odaklanın. Genelde biz ne söylediğine odaklanırız. Ama nasıl davrandığına mesela işte bu bir insanı tanımak için de çok önemli bir göstergedir. Ne yaptığına bakarak onun hakkında bir kanaat oluşturmak. Diyeceksiniz ki niye kanaat oluşturuyorsunuz? E tabi oluşturacağız yani birisiyle evlenecek miyiz? Evlenmeyecek miyiz? Kızımızı verecek miyiz? Vermeyecek miyiz? Arkadaşlık edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? Yani bir kanaat oluşturmak burada onu yargılamak ve mahkum etmek anlamında değil. Ben onunla ilişki kuracaksam mecburen ister istemez o kişi hakkında bir kanaat oluşturmam gerekir ve o ilişkiyi o kanaat üzerine e, kurmam gerekir. İşte sağlıklı olan İnsanın arkadaşlar kalbinde iman varsa bunun davranışlarından gözükmesidir. Bir insanın şöyle demesi, yıllardır söylüyoruz ben de artık bu tekrarlardan çok utanıyorum. Çünkü diyorum ki biliyor artık insanlar bunu çok söyledin. Ama yine yeri gelince e, tekrar söyleme ihtiyacı hasıl oluyor. Arkadaşlar sen benim içime bak. Ben aslında çok inancım çok, işte benim dedem de şöyleydi, babaannem de böyleydi falan demek arkadaşlar... Ben iki yüzlüyüm demektir. Benim dışım başka, içim başka demektir. Bu sağlıklı bir e, duruş değildir. Sağlıklı bir halet ruhiye değildir. Sağlıklı bir e, sosyal varoluş şekli değildir. E, sağlıklı bir insanda her anlamda sağlıklı, cesur, efendim düzgün bir insanın içiyle dışı arasında uyum vardır arkadaşlar. Bu içinizle dışınız arasındaki uyum ne kadar baltalanmışsa, ne kadar kesintiler oluşmuşsa arkadaşlar o kadar problemler yaşayacaksınız ve başkalarına da o kadar problemler çıkartacaksınız demektir. Dolayısıyla iman samimi olmalıdır. Sadakatle sebat etmelidir kişinin yaşadığı imtihanlar karşısında ve asar fiiliyesiyle ispat ve teyit eylemelidir. Davranışları kişinin imanını göstermelidir diye inanıyorsa bunu ispat edecek delillerden birisi de insanın kalbindeki imanın varlığını gösterecek delillerden birisi de hakkına razı olmak ve bir ihtilaf halinde Allah ve Resulünün hükmüne davet edildiği zaman icabet ve itaat eylemektir. İşte demin dedim ya bu bazen bizde de ortaya çıkabilen Allah korusun bir Şimdi bu cümleler de yanlış anlaşılmasın. Biz münafık mıyız? Haşa tabii ki değiliz. Ama bazen nifakla benzer davranışlar ortaya koyabiliyoruz arkadaşlar. İşte orada aman dikkat kesilmeliyiz ve hemen sen ne yapıyorsun bunu bir münafık yapar ancak deyip oradan o davranıştan geri dönebilmeliyiz. Efendim çünkü münafıklık bir, insanlı, bir insan varoluş biçimidir. Yani bir insan tarzıdır. O tarz A kişisinde de bulunabilir, B kişisinde de bulunabilir. Allah korusun bu yüzden sahabe birbirine hep Allah aşkına söyle bende bir münafıklık belirtisi görüyor musun? Orada münafıklık belirtisi dediği şey yani kalbim, Allah korusun kalbinde nifak var ve bu da davranışlarına yansıyor anlamında değil. Benim münafıklarla ortak aynı paydada buluşturan bir davranış şekli bende görüyor musun demektir. Yani kendi davranışlarını terapi edebilmek için, daha iyiye götürebilmek için birbirlerinin gözlemlerinden, çünkü karşıdaki insan beni daha iyi, daha net görür, benim kendimi gördüğümden, yararlanmak istiyorlar. Şimdi burada bahsedilen nifak davranışı hangisi arkadaşlar? Diliyle diyor ki ben Allah'a inandım, peygambere inandım ve onlara itaat ediyorum, gönülden bağlıyım onlara diyor. Ama herhangi bir konuda bir dava, bir muhakeme yani mahkeme, e, meselesi ortaya çıktığında e, Allah'a ve Resulüne göre değil de yani dinin hükümlerine göre değil de Tavgut'un hükümlerine göre e, yargılanmak istiyor. Halbuki Allah ve Resulüne iman ettik Müslümanız diyenler içinde öyleleri olur ki imanı yalnız dilindedir. Bunlar mümin değil münafıktır. Haklarına razı olmazlar. Bir kısmı sözünde durmaz dönüveririm. Yani bizim bir arzumuzla çeliştiği zaman dinin hükmü. Bizim bir yaşam tarzımızla, bir alışkanlığımızla çeliştiği zaman dinin hükmü. Onun için bakın hep söylediğim şey şudur arkadaşlar. Herkes bunu artık biliyor diye düşünüyorum ve utanıyorum tekrar tekrar söylemekten ama işte bazı nasihat da böyle bir şey yani tekrar demektir aslında özünde. Arkadaşlar herhangi bir konuda, e, dinin o sıratı mustakim olan ve çok net ve belli olan yolunun dışına kaydığınızda hepimiz kayabiliriz. Günah o demek. Günah o yolun dışına çıkmak demek. Kaydığımızda bize düşen arkadaşlar kendimizi savunmadan yani o kayışımızı savunmadan af dilemektir. Ve gücümüzü, irademizi kullanarak tekrar o yola dönmektir. Sıratı mustakime dönmektir. Diyelim ki dönemedik. Öyle bir konu ki bu düzeltemiyoruz kendimizi. Bir za zaafımız var. Bir nefsimize orada mahkum olmuşuz veya şartlara her neyse yani herkese göre bunun sebebi hikayesi değişiktir. Efendim ee, mahkum olmuşuz düzeltemiyoruz kendimizi ne yapacağız? Yine kendimizi savunmayacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki Allah'ım ben bu konuda yanlış yapıyorum. Lütfen düzelmem için bana yardım et. Bana kuvvet ver. Bu hatamla benim huzuruna gelmeyeyim. Yani senin huzuruna gelmeden önce bunu düzeltebilmek için bana yardım et diye. Yani hatamızı düzeltemiyor bile olsak, irademiz yetmiyor bile olsa buna hatayı kabul etmek kişiyi mümin dairesinin içinde tutar arkadaşlar. Ne zaman ki hatasını hata olarak görmez, dinin mesela din ona diyor ki hata yapıyorsun. Bu işte giyim kuşanla ilgili olabilir, ibadet hayatınızla ilgili olabilir, ticaret hayatınızla ilgili olabilir, kadın erkek rollerindeki çatışmalarla ilgili olabilir, herhangi bir şey olabilir. Aile ilişkilerinizle ilgili olabilir, herhangi bir konuda dinin söylediği bir şey sizin hoşunuza gitmeyip, canınız bunu istemeyip yani istemiyorsunuz onu yapmak ve dışında hareket ediyorsunuz bu sizi günahkar yapar. Bunu savunduğunuzda arkadaşlar kendi tarzınızı doğru bulup dinin söylediğini yanlış bulduğunuzda ise dinden çıkarsınız. Yani doğaldır zaten hani bunu herkes bilir. Yani siz hem dini yanlış bulacaksınız, oradaki hükmü e, adaletli bulmayacaksınız hem de hala o dinin e, çatısı altında olacaksınız. Bu mümkün değil. Dini inancın sahih olması için inancın sıhhatinin şartları diye geçer arkadaşlar. Üç tane şart vardır. Bir müminin inancının sıhhatli olmasının üç tane şartı vardır. Söylenenlerin hepsini bir bütün olarak kabul etmesi gerek. Yani siz Kur'an-ı Kerim'in şurasını kabul ederim ama burasını kabul etmem dediğinizde Kur'an'da anlatılan, işte Tevrat'ı değiştiren Yahudilerden, kitabı değiştiren, işlerine geleni kabul edip işlerine gelmeyeni reddeden, sevdikleri peygamberi kabul edip sevmedikleri peygamberi öldüren İsrailoğullarından ve Kur'an'da eleştirilen onların tarzından ne farkımız kalabilir ki? E, inanılan şeylerin tamamına iman etmek, başka türlü yorumlanamayacak şekilde inanca aykırı bir söz ve davranışta bulunmamak ve bu imanın son nefeste olmaması. Yani Azrail'i görür görmez. Artık hayat bitmiş, Azrail gelmiş, iman ettim diyor. İşte bu üç şartın o imanda olması gerekir arkadaşlar. İmanın geçerli olması için. Yalnız inandım demeniz yetmez. Bu şartların da sizin inancınızda bulunması gerekir. Sahih, sıhhatli, arızasız bir inançtan söz edebilmemiz için. Efendim bir kısmı da sözde dönmese bile herhangi bir nizada yani söz, sözüyle dönmüyor. Allah'a iman ettim, peygambere iman ettim ve itaat ettim diyor. Fakat bir çatışma durumunda, bir niza, bir kavga, bir problem çıktığı durumda Allah ve Resulünün hükmüne davet edildikleri zaman raz eder, kaçınır. Bu da 48. ayetin ifadesi arkadaşlar. Ve ida du'a ilallahi ve rasulhi liyakume beynehum. Aralarında hüküm etmesi için Allah ve Resulüne çağrıldıkları zaman ida bir bakarsın ki feriun minhum murjibun. Onlardan bir kısmı yüz çevirmiş. Allah yani Müslümanım diyor. Allah'a iman ediyorum, peygambere iman ediyorum diyor ve peygamber hayatta arkadaşlar sana iman ettim diyor. Fakat ne zaman aralarında bir dava çıktığında kendisinin yani kendi komşusuyla, akrabasıyla bir davası olduğunda veyahut ortağıyla bir davası olduğunda o davalı olan kişi hadi gel Allah'ın Resulüne gidelim bak ona anlatalım bu konuyu dediği zaman da yüz çeviriyor. Oraya gitmek istemiyor. Gerçekten de böyle bir olay yaşanmış arkadaşlar birazdan anlatacak. 49. ayette ve in yekun lehumul hakku eğer hak kendilerinin olursa aleyhlerine değil lehlerine ise yetu ileyhi muz'ini Resulullah'ın hükmüne gönülden inkiyat ve itimad ederek gelirler. Yani ne zaman ki dinin hükmü onların menfaatine uyarsa çok dindar olurlar. Peygambere itaat ederler, peygambere gelirler ee, kendi kendi lehlerine olduğu zaman dindeki hüküm. Zira Resulullah'ın hükmü hükümetinin hakkaniyetinde şüphe etmezler. Nitekim Bişir bakın şimdi bir hadise anlatılıyor bu ayetlerin sebebin olarak. Bişir namındaki bir münafık bir Yahudi ile bir arazi hakkında nizah etmişti. Münafık haksızdı. Onun için Yahudi onu Rasulullah'a muhakemeye gidelim diye Allah'ın hükmüne davet etti. Şimdi adam münafık ama biz biliyoruz şu anda onun münafık olduğunu. O günkü toplum onu hani çünkü adam ben iman ediyorum diyor. Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna iman ediyorum diyor. E Yahudi ile aralarında bir dava çıkıyor. Yahudi haklı. Yahudi diyor ki tamam madem beni kabul etmiyorsun benim söylediğimi senin iman ettiğin peygambere gidelim. Bu konuyu ona anlatalım diyor. Çünkü onun haksızlığa meydan vermeyeceğini biliyordu. Münafık ise Yahudilerin haham başı Kaab bin Eşref'e gidelim dedi. Yani Müslüman olan Güya, Müslüman olan diyor ki senin hahamına gidelim. Çünkü hakka razı olmuyor, dalavere ile haksız bir hüküm alacağını ümit ediyordu. Burada da Yahudilerin, din adamlarının e, efendim menfaatlerine yani kendilerine bir menfaat sağlandığı sürece hüküm vermekte nasıl böyle e, istenilen sonucu e, çıkardıklarını görüyoruz. Bunu hep yapmışlar. Kur'an-ı Kerim'de de bu doğrultuda eleştiriliyorlar arkadaşlar. E, tabii burada bizlere ben kendimi içinde görmeyeyim ama İslam alimlerine arkadaşlar Müslüman yöneticilere, Müslüman hakimlere çok çok büyük bir misyon düşüyor burada aslında. Düşünün bir gayrimüslimin bile itimat edeceği bir adaleti ortaya koymanız gerekiyor. Yani bir Yahudi, bir Müslümanla meselesi olduğunda hiç çekinmeden İslam mahkemesinde Müslüman bir hakimde Müslüman bir yöneticinin veya neyse kararına itimat edebileceği kadar adaletle tanınıyor olmanız gerekiyor. Hepimiz için bu böyle. Yani şu, biz daha küçük bir örnek verelim. Kendi güncel hayatımızdan güncelleştirelim meseleyi. Mesela diyelim ki işte sizin ne olsun... Ee, yani akraba ilişkilerini de böyle hep kötü hadiseler çıkıyormuş gibi örnek vermek doğru değil ama diyelim ki eltinizle bir probleminiz var veya kardeşinizle bir probleminiz var. Bir maddi menfaat var yani işin içinde. Efendim bu problemde siz bir aile büyüğüne danışmak istiyorsunuz. İşte ama danışacağınız kişi de sizin problemli olduğunuz kişinin yakını. Yani onun yakını. Mesela eltinizle probleminiz var. Eltinize diyorsunuz ki gel bak bu konuyu gidelim senin babana anlatalım. Senin babana anlatalım bakalım senin baban ne diyecek. Şimdi düşünün sizin böyle diyebilmeniz için eltinizin babasının hakkaniyetli, vicdanlı, dürüst, efendim e, hakkı her durumda söyleyen kendi menfaatini ve sevdiklerinin menfaatini haktan daha... Önde tutmayan bir insan olduğuna ne kadar inanmanız lazım? İşte burada durum buna benziyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi işi tersine çevirelim. Siz kendiniz öyle bir hakkaniyetli, dürüst, adil, herkesin hakkını veren bir insan olarak bilinmeniz lazım ki, şimdi ben kendim için söyleyeyim, diyelim ki Allah göstermesin kızımla damadım arasında bir problem çıktığında, Damadım şunu diyebilmeli, gel gidelim bunu senin annene anlatalım. Bakalım senin annen ne diyecek diyebilmeli. Yani benim kendi evladımı haktan daha üstün tutacağımı düşünmemeli. Öyle bir izlenim bırakmış olmalıyım. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu günlük hayatta yani en küçük sosyal birimden en yüksek devlet yönetimine kadar her konuda çok önemli bir prensip burada bize hatırlatılmış oluyor. Rivayet olunduğuna göre bu ayetlerin sebebinin üzülü bu oldu. Ki son zamanlarda İslam heyeti içtimaiyesine İslam toplumunu ifsad eden de öyle nifakların meydan almasıdır diyor Elmalı Hamdiyazır. Yani bizim Müslüman camiamızı, İslam dünyasını ifsad eden, fesada veren, bozgun, bozan, şey yapan ne denir ona? tefessüh ettiren, çöktüren arkadaşlar bu nifakların meydana almasıdır. Yani hak konusunda e, kendi menfaatine uygun olmadığı sürece hiçbir hakkı kabul etmeyen, itiraf etmeyen bir, bir insan tipine dönüşmüş olmamızdır Müslümanlar olarak. Bu neden oluyor? Neden böyle olur bir insan? 50. ayette işte onun cevabı var arkadaşlar. Diyor ki, Efî قُلُوبِهِمْ مَرَدُ Kalplerinde bir maraz mı var? Yani demek ki arkadaşlar kalbi, kalp bozuk olduğunda orada adalet barınamıyor. Yani adalet, hakkaniyet kuvvetli bir kalp istiyor arkadaşlar. Sağlıklı bir kalp istiyor. Sağlıklı bir korkusuz bir defa. Menfaatinin esiri olmayan, menfa hep her insanda menfaat duygusu vardır ama bazılarında hakkaniyet duygusu menfaatin de üstündedir. Yanlış yaptığı zaman yanlış yaptım der. Çünkü hak daha saygındır kendi saygınlığından, onun gözünde. İşte kendi menfaatiyle çeliştiği zaman evet ya ben burada böyle davrandım ama doğru söylüyorsun bu senin hakkın al kardeşim diyebilir. Ne kadar kuvvetli olması gerekir bu kalbin arkadaşlar bir düşünün. Yani menfaat, duygusu, korku, korku da insanı adaletten ve hakkaniyetten uzaklaştıran bir hastalıklı durumdur arkadaşlar. O yüzden ben mesela korkunun insanın itikadını bile bir noktadan sonra İnsanların birbirinden korkması işte sahip olduğu imkanları kaybetmekten korkması çok çeşitli korku çeşitleri var efendim bunun da bir noktadan sonra insanın iç dünyasında ahlaki erdemlerin takvanın Allah korkusunun barınamayacağı kadar zayıflat zayıflattığını düşünüyorum kişiyi e, kalplerinde bir maraz mı var bunların küfür ve zulme meyleden ruhani bir maraz bir vicdan bozukluğu mu var emir tabu yoksa şüphe içindeler mi? Yani imanları tam yerleşmemiş de tam tersi rayp içindeler mi? Bakın rayp kelimesini hatırlayın hemen e, Bakara suresinin başlarında geçer. La raybe fihi. Kur'an öyle bir kitaptır ki onda hiçbir şüphe yoktur. İşte imanımızda iman arkadaşlar şüpheyle bir arada barınmaz. Ee, şöyle, ben şimdi ben bu cümleyi söyleyince ama benim işte bazen aklıma acaba biz doğru mu inanıyoruz şöyle de olabilir mi ki diye sorular geliyor yoksa ben imansız mıyım demeyin burada şimdi bir parantez açmış olduk ee, çünkü o, şu, o, o sorular aslında sizin inancınızın göstergesidir çünkü siz hiç inanmasaydınız hiç o soruları da sormayacaktınız öyle değil mi? yani ahireti tamamen reddeden biri ya biz ahiret ahiret diyoruz ama ya yoksa falan Der mi? Çünkü zaten reddediyor yani. Zaten yok olduğunu düşünüyor. Ee, i̇nanan insanın aklına şeytan bazen böyle sorular getirebilir. Kişi kişi kendisi bu soruları üretebilir ve o sorular da eğer onları doğru kullanabilirse ben mesela gençlerin sorduğu sorulardan bu açıdan rahatsız olmamamız gerektiğini tam tersine bu soruların zihinlerine gelmesinin onların imanlarını sağlamlaştırmak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum bana özelden de bu konuyu çok soruyorsunuz arkadaşlar işte çocuğum oğlum kızım iman etmiyor agnostik oldu deist oldu şu oldu bu oldu ne yapayım ben diye böyle hatta ona hangi kitabı okutayım onu kiminle görüştüreyim siz görüşür müsünüz falan diyorsunuz arkadaşlar benim bu konuda yani tabi biz ancak iş işten geçtikten sonra fark ediyoruz bazı şeyleri dolayısıyla yapacak çok fazla bir şey kalmamış olabiliyor çünkü bir insan kararını verdikten sonra hiç kimse onu o karardan kendisi istemedikçe döndüremez arkadaşlar öyle bir kişiyle konuşunca da oldu ya şimdi de buna inanayım diyorsa o zaten yarında başka biriyle konuşur ve ona inanır yani öyle <gülüyor> bu çok sağlıklı bir şey göstermiyor gidişatı göstermiyor benim bir tek önerim var eğer ciddiye alıyorsanız bu konuyu arkadaşlar, siz kendi bilginizi ve inancınızı sağlamlaştırın. Yani anne babalar olarak siz çocuklarımızın e, sorularıyla muhatap olduğumuzda, şüpheleriyle muhatap olduğumuzda paniğe kapılıp onu elinden tutup kime götürsem diye düşüneceğinize siz her gece e, bir saat az uyuyarak Efendim bütün seyrettiğiniz dizileri şunları bunları bırakarak siz kendiniz bu konuları araştırın, öğrenin. Bu aslında sizler için bir öğrenme fırsatı. Yani düşünün evinize kadar geldi o sorular yani. Sizin çok dışınızda başka mahallelerde konuşuluyordu. Şimdi evinizin içine kadar girdi bu sorular. Hatta eğer siz e, dikkatli yani nasıl ne diyelim buna koruyucu hekimlik gibi yani. Hastalık almış başını yürümüş işte ateş 40'a çıkmış ondan sonra değil daha hiç bu mikropla hiç karşılaşmadan önce etrafta böyle bir salgın varsa değil mi mesela kışın kış oluyor şimdi tabi korona bambaşka bir şartlar orada da tedbirlerimizi koruyucu hekimliğin daha değerli olduğunu şimdi iyice anladık ama mesela bundan önce arkadaşlar kış oluyor ve çocuğunuz biraz kırılgansa çok sık hasta oluyorsa ne yapmanız gerekiyor? İşte beslenmesine davranışlarına işte e, bağışıklık sistemini güçlendirmeye işte mikroplarla temasını azaltmaya ko korumaya her neyse yani nasıl çalışıyorsak işte çocuğunuzu yetiştirken onun ahlaki gelişimi, itikadi gelişimi, zihinsel gelişimi konusunda da e, nasıl yani sizi gelip bir aile hekiminiz gelip evinizde ne pişireceğinize karışır mı yani sadece size der ki işte beslenmesine dikkat edin der. Çocuğunuzun. İşte bir din alimi de sizi tek tek ben şimdi bütün inancında şüphe taşıyan bütün gençlerle görüşebilir miyim tek tek? Veya bir işte Ennistoko görüşebilir mi tek tek hepsiyle? Arkadaşlar siz yapacaksınız bunu. Siz yapacaksınız. Bu toplumda tartışılan konuların er geç sizin evinize de geleceğini bilmelisiniz. Her ne tartışılıyorsa. Ve o tartışmalarla ilgili bilgilerinizi yani nasıl diyelim cephanenizi önceden hazırlamalısınız. Ee, ve siz şöyle de düşünün. Diyelim ki çocuğunuz yok. Yani ergenlik çağında veya işte genç delikanlı çocuğunuz yok. E olsun yani siz topyekun bir itikadi bunalımdan geçiyorsa toplum bu sizi ilgilendirmiyor mu? Yani yeğeniniz var, arkadaşınızın çocuğu var. İşte arkadaşlarınızla oturup bu konuları konuşuyorsunuz. Her halükarda bu... Şüphelerin artmış olması arkadaşlar aslında bizim inancımızı kökleştirmek için bir fırsata dönüşebilir. İnancımızın taklidi düzeyden tahkiki düzeye çıkması için bir ikaz olabilir bize. Eğer bu ikazı doğru okuyabilir ve anlayabilirsek. Yoksa şüpheye mi düştüler? Em en yahiif Allahu aleyhim ve, e, ve rasuluhu yoksa Allah ve resulünün onlara yazık edeceğinden işkilendiler ve korkuyorlar mı? Yani üç sebep söylüyor Allah Teala. Kalplerinde hastalık mı var? Yoksa inançlarında şüpheye mi düştüler? Kalplerdeki hastalık burada ahlaki zaaflar daha ziyade kişilik zaafları. İnançlarında şüpheye mi düştüler? İkinci sebep, üçüncü sebep yoksa Allah ve Resulüne gidersek yani biz Kur'an ve sünnete baktığımızda öğrendiğimiz şey benim aleyhime olur. Yani Allah bana haksızlık eder, haşa, peygamber bana haksızlık eder. Onun için ben bir kadın olarak işte sünnete bakmayacağım, Kur'an'a bakmayacağım bu konuda ee, mı diyorlar? Mesela böyle mi diyoruz? Bel, hayır diyor. Ne öyle bir irtiyapları var ne de korkuları. Allah ve Rasul'ün hükmü mahzı hakku adalettir ve öyle olduğunu da bilirler. Fakat ulaike humu zalimun onlar kendileridir ki sırf zalimlerdir. Hukuka tecavüz etmek isteyen haksızlardır. Yani Kur'an'ın hak olduğunu da biliyorlar, peygamberin haksızlık etmeyeceğini de biliyorlar. Şimdi bu örnek verdiğimiz olayı düşünün tekrar. Hepsini biliyorlar, şüpheleri de yok yani bunun böyle olduğunda İslam'ın e, hak din, peygamberin hak peygamber ve hiç kimseye haksızlık etmeyecek, hakkı tervice edecek bir peygamber olduğunu bunların hepsini biliyorlar. Fakat onlar haksızlık yapmak istiyorlar. Yani haksızlığını o kadar aleni biliyor ki bu bişir denen adam. E, haksız olduğunu, o Yahudi karşısında haksız olduğunu o kadar iyi biliyor ki bu yüzden peygambere gelmek istemiyor. Çünkü biliyor peygamber kim haklıysa ona haklı diyecek. Bunu biliyor. Zulmetmek istiyor, haksızlık etmek istiyor. İşte biz de hakkımıza razı olmak istemediğimiz zaman arkadaşlar e, Kur'an'ı ve sünnete, dinin hükmüne e, teslim olmak, ona e, işte daha e, hadi tamam ne diyorsa onu yapalım e, diyemiyoruz. Hak, e, haksızlık yapmak istediğimiz zaman veyahut kendi menfaatimizi her halükarda eğer bu haksızlığı da gerektiriyorsa karşımızdakine ona rağmen menfaatimizi korumak istiyorsak. Hukuka tecavüz etmek isteyen haksızlardır. Binaenaleyh sebebi imtina birinci şıktır. Bu üç tane şıktan birinci şıktır. Yani kalplerindeki maraz vicdanlarındaki bozukluktur ki bu da hidayetsizliktendir. Hidayetten nasipleri olmadığı içindir ne makaane kav muminine ida o İallahhi varküme Bey en yaulu Se ve at ve mufli bundan sonra da 51 ayeti kelime de müminlerin tavrı Peki nasıl olur onu söylüyor arkadaşlar böyle bir hadise de böyle bir durumda mümin bir insan nasıl bir tavır ortaya koyar bunu anlatıyor onu da inşallah Allah izin verirse bir mani olmazsa Rabbimizden haftaya konuşalım Allah'a emanet olunuz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah hiçbirimizi doğru yoldan ayırmasın inşallah arkadaşlar.